Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Kitabu Şerike Ortaklık kitabı 1. Buğday ve benzerlerinde yol arkadaşlarının kendi kumanyalarında paralar dışındaki ticaret mesalarında ortaklık Ölçülecek tartılacak şeylerin taksını nasıl olacak? Bunların tahmin ve oranlama suretiyle taksını caiz olur mu?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 Onun üzerine sahabeler develerini kesmek hususunda izin için peygambere geldiler. Peygamber de onlara izin verdi. Mithak ki ben bunlar bunlara onlar kavuştu. Onlar bu haberi ona söylediler. Onlar onlara develerimizi gittikten sonra bu uzun yolculukta hayat hayatınız kalmaz dedi. Sonra peygamberin yanına girdi de ve Yahya resuluna Bunların devreleri gittikten sonra bunların hiçbiri sağa kalmaz dedi. Bunun üzerine Resulullah da öyleyse insanlar içinde nida et. Herkes geri kalan azıklarını getirsinler buyurdu. İçinde konaklamak üzere meşin bir sergi yayıldı. İçine konulmak üzere meşin bir sergi, sergi yayıldı. Getirenler bu yaygının üzerine koydular. Sonunda da ayak ayağa kalktı, dua etti ve sergi üzerindeki erzak için bereket temenni eyledi. Sonra sahabilere kaplarıyla gemilerini emretti. Mücahitler avuç avuç aldılar. Nihayet hepsi kaplarını doldurup ayrıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şükran makamında Eşhüden la illallah ve enne Resulullah Allah'tan başka ilah olmadığını ve kendimin Allah'ın elçisi olduğuma şehadet ederim buyurdu. Rafi ibn i Hadis'i anh şöyle demiştir.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 Tırnak müstesnadır. Bunun sebebini size muhakkak söyleyeceğim dişe gelince o bir kemiktir. Kesmez. Tırnağa gelince o da hadeşlerin kesme aletleridir buyurdu. 4. Arkadaşlardan izin gelmedikçe, ortaklar arasında hurma yerken iki hurmayı birleştirmek birleştirmeyi terk etmek babı. Cepede i̇bn şöyle dedi. Ben i̇bn Ömer radiyallahu anh'dan işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kişinin arkadaşlarından izin istemedikçe ortaklar arasında toplu olarak hurma yerken iki hurmayı birleştirmesini ne yetti diyordu. Cebele şöyle demiştir. Bir ara Medine'de bulunuyorduk. O zaman bize kıtlık isabet etmişti. Abdullah İbn-i Zübeyir bizlere hurma veriyordu. Biz hurma yediğimiz sırada yanımızda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 ortaklar arasındaki ortak mal ve metaların adilce bir kıymet ve kıymetlerini tayin eylemek babı. İlmi Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim ortak kölesine kölesinden kendisine ait payını azaltlarsa, ravi aynı manada olan şirken yahut da nasiben kelimelerinden hangisini söylediğini tercih Ile bildirerek azat edici kölenin adilane bir kıymette tayin olan bedelinin tutarına malik bulunursa köle tamamen azat edilmiştir. Eğer azat edici bu servete malik bulunmazsa köleden azat ettiğini ettiği kendine isabet eden hissesini azat etmiş olur. Hadis Naziden alan, hadis-i Naziden alan Favi Eyüp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 Geminin alt kısmında bulunan sudan almak istedikleri zaman yukarıdakilerin üzerine doğru üzerine uğruyorlardı. Bunlar kendi kendilerine bir basibimiz olan ambaza bir delik açsak eczalanmamış ve üstümüzdekilere ver, eza vermemiş oluruz dediler. Şimdi yüksek tabaka sahipleri bu aşağı seviyedeki insanları bu dilekleriyle baş başa bıraksalardı hepsi helak olurlardı. Fakat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 Hayırdan daha ne yaparsanız şüphesiz Allah onu hakkıyla bilicidir. Nisa suresi 127. ayet. Allah'ın bu ayette kitapta size karşı okunup duruyor zikrettiği içinde yetim kızlar hakkında adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız sizin için olan diğer kadınlardan nikah ediniz buyurduğu ayet baş taraftaki birinci ayettir. Ayşe dedi ki diğer ayetteki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 Gitim veliler neh yolundular, belirleri neh yolundular. Sekiz. Arazilerde ev er ve Yahut gibi diğer şeylerde ortaklık var mı? Câbi İbn Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi: sallallahu aleyhi ve sellem şufa'yı ancak tasim olunmamış bir malda cari olur. Sınırlar konulduğu ve yollar tayin edildiği zaman şufa yoktur." 9. bab Ortaklar evleri yahut diğer şeyleri dövüştükleri zaman artık onlar için dönmede de şufada yoktur. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem taksim olunmayan her malda şufa ile hikmetti. Sınırlar konulduğu ve yollar belli edildiği zaman şufa yoktur. 10. bab Altında, gümüşte ve kendisine sarraflık yapılabilecek paralarda ortak olmak pahalı. Selman İbni Ebi Müslim haber verip şöyle dedi. Ben Ebu Minhal'e, evden ele yapılan peşin sarraflıktan sordum. Ebu Minhal şöyle dedi. Ben ve benim ortağım evden ele peşin veresiye bir şey satın aldım. Akabinde Elbera İbni Azid geldi. Biz hemen ona bunun hükmünü sorduk. O da şöyle dedi. Ben ve benim ortağımız İbni Erkam da bunu yaptık. Bunu Peygamber'e sorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elden ele peşin olan şeyi alınız. Velesiye olanı ise terk ediniz buyurdu. 11. Zünmü ile ve müşriklerle ikincilik hususunda ortaklık aktı yapmak bağımın. Abdullah İbni Ömer radiyallahu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 İbn-i Cüreyf Tavuz, İbn-i Kaysan'dan, o da i̇bn Abbas'tan olmak üzere haber verdi. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zul dördüncü gecesi sabahında haz niyetiyle telbiye ediciler olarak Mekke'ye geldi. İran vaktinde kendine kendilerine umreden hiçbir şey karışmamıştı. Biz Mekke'ye gelince Peygamber bizlere emretti. Biz de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 Şüphesiz ki vahşi hayvanların katıcıları gibi bu hayvanların da katıcıları vardır. Bunlardan biri size kalebe ederse onu böyle muamele ile durdururuz buyurdu. Akabe Abaye dedi ki dedem şöyle dedi. Ya Resulallah, bizler yarın düşmanı ümit ediyoruz yahut yarın düşmanla kavuşacağımızdan endişe ediyoruz. Beraberimizde bıçaklar da yoktur. Bu taktirde kavuşla hayvan boğazlayabilir miyiz? Dedi Resulullah, bol kan akıtan her şeyle boğazlamaya acil et. Üzerine Allah'ın ismi zikrolunduysa o artık, o hayvanın etini yiyiniz. yalnız diş ile tırnak kesme aleti değildir. Bunun sebebini size söyleyeceğim.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 bulamadınızsa o zaman teyminat da alınmış zehinlerdir. El Bakara suresi 283. ayet. Enes İbn Malik radıyallahu aleyh şöyle demiştir. Yetim olsun peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olsun peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi zarfını arpa almak karşılığında zihin bırakmıştır. Ben de bir defa Peygamber'e bir altta ekmeği ve bir miktar bayat yağ götürdüm. Muhakkak Peygamber'i şöyle derken işitmiştimdir. Muhammed'in ev halkı için bir saat ölçeği hümbattan başka bir şey sabahlamamış ve akşamlamamıştır. Ve hakikaten Muhammed'in ailesi halkı dokuz evdir. İki, zihninin rehin eden kimse babı. Bizi el-Ameş taktis edip şöyle dedi.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 senin bize vesk yahut da vesk ödünç kurma vermeni istedik, dedi. Kehap onlara, kadınlarımızı bana rehin edin, dedi. Muhammed ve arkadaşları, sen bugün arabın en güzel erkeği iken biz sana kadınlarımızı nasıl rehin edebiliriz, dediler. Kehap, öyleyse bana oğullarınızı rehin verin, dedi. Onlar, oğullarımızı nasıl rehin ederiz?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 zaman tayin etti sonunda onlar İbnül Esref'i öldürdüler ve peygambere gelip haber verdiler dördüncü bab zihin edilen hayvan binilir ve sağlır ve Muhire İbn-i İbrahim el-Nehai'den binek hayvana bulunduğunda yeni verildiği kadar binilir Çütü, hayvan da yeni verildiği kadar sağlır Rehin de buluntu gibidir sözünü mahvetmiştir. Ebu Hurayra radıyallahu ahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rehin nafakası mukabilinde binicil sağlam hayvanı da rehin olduğu zaman nafakası muhablinde sütü içilir buyurdu. Ebu Hurayra radıyallahu ahu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Binek hayvanı rehin olduğu zaman yemini